Euzubillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Biz şimdi Allah'ın izniyle ikinci bölümün son konusunu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu, çok farklı bir bakış açısı getirecek. iki noktaya değineceğiz. Şimdi bu Araplarda kitap yazarken telif kaygısı pek yoktur. Derli toplu olsun, düzenli olsun falan yoktur. El-Umde kitabı çıktığı zaman bunun bölümlendirmesi, bölümlendirmesini kendisi yaptı Abdülkadir bin Aziz Kendisi de iç bölümleri daha nasıl bablara, fasıllara ayıracağımızı da belirtiyor. Bu konuda çok düzgün bir çalışması var. El-Cami'de de öyledir. Birinci bölüm, birinci bölümü yazar, birinci bölümde şunlara şunlara değineceğiz, bunların altında bunlara bunlara değineceğiz falan der. Ama ilim, e, malumat çok fazla olduğu için, Bazen öyle konulara değiniyor ki o konunun üstte ve altta bir ilişkisini göremiyorsun, bulamıyorsun. Bu da tercümelerde ya da anlatımlarda hocalara zorluk oluyor. Mesela bu buraya baktığınız zaman ilk içindekiler bölümünü açın. Aç içindekiler bölümünü. Geç başa. Evet. Birinci bölüm demiş ihlas ve kişinin Allah'tan beklemesi. Biz burayı dedik değil mi? İkinci bölüm Müslümanlar için askeri eğitimin hükmü. Müslümanlar için... Askeri eğitimin hükmü demiş, 1, 2, 3, 4, 5 diye ayırmış. Öyle mi? 5 fasılaya ayırmış. Bu 5. c ABCD diye ayırmış. Şimdi burada açtı işte Allah yolunda mali imkana sahip olmak, bunu nereye dahil edeceğiz bilmiyoruz. Yani bunu nereye dahil edeceğim bilmiyorum. Tamam mı? Ee, bence şöyle yapsaymışız biz o zaman için düzgün yapmamışız dördüncü madde meşru ve meşru olmayan mazeretler meşru ve gayrı meşru mazeretler dördüncü maddeyi böyle söyleseymişiz beşinci madde olarak da mali Allah onda mali imkana sahip olmak sonuçta askeri eğitimin bir altyapısıdır değil mi mali imkan böyle desek daha güzel olurdu burada yanlış yapmışız zaten bu baskıda Bundan önceki baskılarda da nasıl bilmiyorum. Bak, iki tane 5 var. Gördünüz mü? İkinci bölümün altında iki tane 5 olur mu? 5 meşru mazret olmayan mazretler. 5 Allah yolunda mali imkan olmak. O halde biz zihnimizi burayı şöyle değiştirelim. 3 asker eğitim kimelere vaciptir? 4 meşru ve gayrı meşru mazretler. Onun altında işte o A, B, C, D onlar inceliyor. Arkasından 5 Allah yolunda mali imkana sahip olmak diye değiştirelim ve bu bölümün yani bu bölümün bizim konumuzla ilişkisini bizim bölümümüzle ilişkisini şey yapalım bizim bölümün başlığı neydi askeri eğitimin hükmü askeri eğitimin yapılabilmesi için de ne lazım hiç ister istemez bir maddi imkan mali bir güç lazım yani her türlü askeri eğitim için güç lazım biz bunu e, işlediğimiz menheç üzere değiştirecek olursak sonuçta davet içinde bir maddi güç lazım Hani biz ne diyoruz? Bu kitap el-umde udad Asıl itibariyle gıtel ahkamına dair yazılmış bir kitap. Biz bu kitabı hem gıtel ile ilgili kısımları öğreniyoruz. Ama asıl daha öncelikle biz davet ortamındayız. Davet ortamıyla ilgili, davet cihadıyla ilgili meseleleri de öğreneceğiz. Çünkü ikisini biz birbirinden ne yapmıyoruz? Kesinlikle ayırmıyoruz. Bizim için her ikisi de kalbimizde birdir. Ne? ilimle meşgul olmak lazım. İlim olmadan cihad olmaz. Bir sürü cahil cihad ediyor. Böyle mücahitlerin gönlünü, nefsini, şahsiyetini tahkir etmiyoruz. Ne de e, işte yerinizde oturuyorsunuz, rahat yatanızda yatıyorsunuz, mücahitlerin hallerine bakın diyerek ilmin, davetin ve davetçilerin nefsini tahkir etmiyoruz. Çünkü Kur'an bu ikisini birbirine ne yapmamıştır? Ayırmamıştır. Bu arada size ceza veriyorum. Niye ceza veriyorum size? Siz beni tanıdığınız tanıyalım, ben de sizi tanıdım tanıyalım. Ben şu ayetin mencehede finalen ehtiendhum diye okuyorum değil mi? Helledinecen. <gülüyor> eh cahedu fina olacakmış. Ben kendimi bildim bileli bu ayeti böyle okuyorum. Normalde ben Ankebut suresini ezberim. O vellezine ceh yani namazda okurken vellezine cehedu fina leneh diye okuyorum. Tamam. Ben kendimi bildim bileli bu ayeti birçok derste eee bir, cami El-Cami'de, ilim faziletinde, ilim kesbi midir, vehmidir onlarca konu içerisinde bu ayet okudum. Bugüne kadar bir Allah'ın kulu ya bu yanlış çok ayeti demedi. Hadi onlar demedi siz de demediniz. Tamam bundan dolayı cezalısınız. Evet <gülüyor> ha, biz bu ikisini ayırmıyoruz. Biz ilim yolunda cihat ile davet yolunda e, kıtal yolundaki cihadı biz ayırmıyoruz. O halde mali imkana sahip olmak. Davet cihadının içinde bir mali imkan gereklidir. Kıtal cihadı için de bir mali imkan gereklidir. Ama mali imkan hiçbir şeydir. Mali imkan nedir? Hiçbir şeydir. Yani şunu demiyoruz. Mali imkanlar, maddi imkanlar, ekonomik imkanlara kavuşalım, cihadımızı yapalım. Ekonomik imkanlara kavuşalım, davetimizi yapalım. Bu kesinlikle birbiriyle bağlantılı bir husus değildir. Ne kadar çok maddi, mali, ekonomik gücün olsun Allah sana nasip etmez. O maddi güç hiçbir fayda vermez. Bazen hiç gücün olmaz. Allah ve teala sana çok büyük imkanlar tanır. Ben bunu yıllarca yaşayarak gördüm. Ve burada hemen şunu söyleyelim yani şu uyarıları yapalım. İslami hareket üzerine vacip olan bir çalışmayı yapacağı zaman sayısal güce, maddi güce, Mali güce bunlara bakmaz. Bu bizim üzerimize vacipse Allah'a tevekkül eder, yola çıkar. Allah Subhanahu ve teala kararlılıkları, ihlasları ve kalpteki daha önceki derslerde gördük. Sebat oranında onlara yardım eder. Bu noktada çoğu zaman ben çevremdeki bazı yakın dostlarımla ihtilaf yaşarım. Mescit tutacağız, aylık 10 bin lira ödeyemeyiz. Nerede? Senlik bir mevzu yok ki. Ev Allah'ın evi. Sen ödemeyeceksin zaten. Sen git kendi evin kirasını da, elektronik suyu. Ev Allah'ın evi. Çalışma Allah'ın çalışması. O sana bir yerden gönderecek. Ticaretle uğraşıyorsan ticaretini artıracak. İşte normalde sabit maaşlıysan Allah senin üzerindeki bazı kaza ve belaları giderip senin o sabit maaşından artırmanı sağlayacak. Ve bu da senin samimiyetin oranında olacak. Aylık 10 bin lira paramız yok. O zaman bu mescidi tutmayalım. O mescidi tutmak bize lazımsa biz onu tutacağız. Allah Subhanahu ve Teala'dan da isteyeceğiz ve herkes en azının Abdul Muttalib gibi samimi olacak. O kendi evini korur. Ben kendi develerimi korumakla, ben kendi malımı, mülkümü korumakla mükellefüm. O kendi evini korur. O onun yolunda yapacağımız çalışmanın ihtiyaçlarını zaten giderir. Benim çalışmam değil ki bana ne? Ya Rabbi bu senin çalışman yani bu borç senin benim değil bu borç yani. Kitap basacağız, davet yapacağız, düşmanla savaşacağız. Şu Allah spanatla mutlaka verecektir. Ama burada sadece Allah spanatla iyi dikkat et. Bizim ecir kazanmamızı istiyor. Bizim ecir kazanmamızı istiyor. Bizim günahlardan arınmamızı istiyor. Bizim bu yolda ter temiz olmamızı istiyor. Yani Allah yolunda cihad edeceğiz ya. Malımızı ortaya koyup temizlenip, onun sonra o cihada başlamamızı istiyor. Malı biriktirip ihtiyaçları giderip giderdikten sonra cihada başlamamız değil. Malını ortaya koy. Mal çünkü nedir ismi? Arapçada mal vermenin ibadet olarak ismi nedir? En bilinen isim zekat. Ne demek? Aynen. Tertemiz. Niçin bu anlam bir Birçok görüş var. Sen malını vererek biraz sonra o da gelecek temizleniyorsun. Haksızlık ya, haksız yolla mal edinsen dahi, çalsan, çırsan dahi infak ederek onunla temizleniyorsun. O yani orada bile temizleniyorsun. Anladınız Bak bu çok önemli bir nokta. Tekrar ediyoruz. Mali imkana sahip olmak ile hiçbir zaman şu kastedilmeli. Kastedilmiyor. Biz bir davet çalışması yapacağız. Nerede yapacağız? Ardahan'da. Ne yapacağız? Orada bir mescid tutacağız. Oraya bir görevli arkadaş tayin edeceğiz. O arkadaşın ister istemez giderleri var. Mescidin giderleri var. Evinin giderleri var. Bugün nereden baksan oradan bir mescid tutsan 5 bin lira 5 binde bir arkadaşın gider olsa 10 bin lira en az masrafımız var. Peki şu an bizim öyle bir imkanımız var mı? Yok. O zaman ne yapmayalım? Vazgeçelim. Yapmayalım. Böyle değil. Biz bu işe gideceğiz. Elimizdeki küçük imkanlarla Allah yolunda infak edeceğiz. Temizleneceğiz. Temizlendikçe yardım gelecek. Yardım geldikçe daha güçleneceğiz, daha güçlendikçe daha çok infak edeceğiz, daha çok infak ettikçe daha çok temizleneceğiz, daha çok temizlendikçe daha büyük yardım gelecek. Mesele bu. Şeyde de böyledir. وَمَنْ نَصْرُ illa min عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ değil mi? Ayet neyle başlamış? Neşe ile başlıyor. Müthiş bir hasr-u kasr-üslubu var. وَمَنْ نَصْرُ Bitti. Hiçbir yerden size yardım gelmeyecek. Mali gücenizde size fayda etmeyecek. Askeri gücünüzde size fayda etmeyecek. ilmi gücünüzde size fayda etmeyecek. Gönlünüzden bunu bir atın. Başımızda büyük hocalar yok. Allah yolunda ilim e, davet yapamayız. Başımızda büyük komutanlar yok. Cihad edemeyiz. O büyük komutanların filan size hiçbir faydası yok. Gönlünüzden bunu tertemiz senin, Bunu atın. Yani önce bir iptal ediyorsun. Aynı la ilahe gibi. Tertemiz sıfırlanıyorsun. Ha, ondan sonra Min'inti Allah'ın endinden, ind, Allah'ın endi Semadan. Yerden değil, topraktan değil. Semadan gelecek yardım. Maddiyatta semadan gelecek, maneviyatta semadan gelecek, ekonomide semadan gelecek. Ha. Ha, gökten zembille gelecek. Tabii tabii. Tam anlamıyla yani gökten zembillelenecektik değil derler ya, tam tersi gökten zembille gelecek yani. Anladınız değil mi? Ha. Özellikle tekrar vurguluyorum. Daha konuya başlamadık. Bu benim mukaddemem. niye Abdülkadir bin Abdullah bu mukaddemeyi yapamamış? Yapmamış çünkü onun o, e, bulunduğu ortamda böyle bir sorun yok demek Ben önce bir soruna değineyim yani maddi imkana sahip. Şimdi maddi imkanın ne kadar önemli olduğunu anlattınca şu anlaşılmasın ha maddi imkan çok önemli o zaman önce maddiyata önelim Bakın önce maddiyatımızı düzeltelim sonra diğer çalışmaları yaparız diyenler hepsi müteahhit oldu. Mücahitlerin hepsi müteahhit şu an. Büyük müteahhitler oldular, büyük ticaretler oldular ve ticari kavgaların peşinden gidiyorlar. Herkes ticari ticaret kavgasında. Bizde öyle bir şey yok. Biz menhecimizde e, Tebuk gazvesine çıkıldığı zaman Tebuk gazvesinin bir de diğer ismi nedir? Zorluk yolculuğu. Tamam mı? Zorluk yolculuğudur. Veya yani zorluk ordusudur. Tamam hiçbir şey yok. Yiyecekleri bile yok. Yiyecekleri bile yok. Öyle değil mi? Hurmayı kendi aralarında paylaşıyorlar. Adam başı günde üç hurma mı düşüyor? Bir hurma mı düşüyor? Öyle rivayetler var. Yiyecekleri bile yok. Bu yüzden şunu söylüyoruz. O zaman şöyle ilmi bir ifadeyle şey yapalım. Maddi imkana sahip olmak Allah yolunda davet cihadının ya da gıtal cihadının şartı değildir. Böyle bir şart yok. Ama bu iş çok önemlidir. Bu iş olmadan da sen arınamazsın. Arınmadığın zaman da Allah'tan yardım gelmez. Oldu mu? Peki şimdi bu bölümde ne işleyeceğiz? Önce çok müthiş bir noktaya değinecek. Bakın öyle güzel bir şeyler söyleyecek ki, diyecek ki yeterli mali imkanı olmayanların bu meşru mazereteler sebebiyle cihat etme sorunundan muhafı olduklarını yukarıda belirttik. Delili neydi bunun? Tövbe suresi 90-91. Bunları ezberleyeceksiniz. Hem ayetin Arapçasını ezberleyeceksiniz. Özellikle ayet numarasını ezberleyeceksiniz. Tamam Yani şöyle 10-12 ders geçsin. Ayetlerden sorayım. Şunun delili Arapçasını bilmeniz yetmez. TB90, TB91, işte Enfal 28 diyeceksiniz. Tamam Şimdi iyi dikkat edin. <gülüyor> Çok güzel bir noktaya değiniyor. لَيْسَ عَلَى الدُعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا işte burası عَلَى الَّذ۪ينَ la يَجْدُونَ ma yunfikun حَرَجُونَ mali imkana sahip olmayanlara bir sorumluluk yoktur. Mali imkan neyi düşürdü? Cihadı düşürdü bak. Ne kadar büyük bir şey değil mi? Mali imkan ne kadar önemliymiş. Mali imkan neyi düşürdü? Cihadı düşürdü. Şimdi bu ayetten genel bir sonuç çıkartarak veya geçmişte ölemanın çıkarmış olduğu sonuçları çıkartarak yanlış e, vehimlere, yanlış yollara gitmeye gerek yok. Mali imkan yoksa o zaman cihatta yok. Şimdi bu ayet Tebuk gazvesi ile ilgili. Tebuk gazvesinde yola çıkanların hemen hemen çoğunun mali imkanı zaten yok. Ama yola çıkabilecek kadar var. Yola çıkabilecek kadar var. Burada mali imkan olmayanları yola çıkacağı hiçbir atı yok, silahı yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani burada şartlar sıfır. Bu sıfır şartlarda cihat düşüyor. Şartlar sıfır yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Gücün üstünde artık. Bu başka mali imkan az olması ya da yetersiz olması başka. Yetersiz olabilir. Sen yetersiz imkanla yola çıkabilirsin. İşte geçmiş dönemde alimler fıkıh kitaplarında cihat babında bunlara değinmişler. İşte ordunun üçte birisi kadar at olması lazım. Ordunun üçte birisi kadar silah olması lazım. Eğer böyle yoksa halifenin cihat ilan etmesi caiz midir değil mi? Bunları tartışmışlar. Mi? Ama bunlar bu tartışmalı o günün şartlarıyla tartışacaksın. Ne yapacaksın? O günün şartlarıyla. Ve burada ulema ihtilaf etmiş. Bu ihtilafın sebebi ise orada o ihtilafı yapan alimlerin aslında ortada suri bir ihtilaf var. Gerçek bir ihtilaf yok. O orada hükümlerin alimin kendi şartlarına göre hüküm vermesi. O günkü şartlarda yola çıkacak ordunun en az on kişilik olması gerekir. Beşi atlı, beşi yaya yeterliyse bu demiş ki yarısı atlı olsa yeter demiş. O şartlar altında mı? ama. Ama İhtilaf nerede çıkmış biliyor musunuz? Ee, Hepsinin de delili var. Ama daha sonraki muhakkik ulema gelmiş hepsi doğru demiş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında hepsi var. Mu'tede öyle değil mi? Kaç? 3000 bin kişiye bin kişi bir rivayet. En az rivayet 100 bin. E şimdi mu'tedeki durumla fıkıh kitaplarında en az üçte bir olacak veya en az bir 10 on olacak filan. Nereye koyacaksın? Üç bine yüz bin. Yüz bin rivayeti de var da. Biz en az 3000'e 100 bin alalım. 33 katı. E tebük tebük de hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Anladınız değil mi? Ama mesela Mekken'in fethinde daha şey, daha güçlü bir ordu. Ha. Şimdi o halde biz kaideyi koyalım. Hiçbir imkan olmaması başka, imkanların yetersiz olması başka. Anlaşıldı değil mi? Konumuza dönüyoruz şimdi. La yecidune ma yufiqun haraj infak edecek, yani harcayacak, yola çıkacak hiçbir şey olmadığı zaman, mali imkan olmadığı zaman cihat düştü. O halde hemen kayda yerine getiriyor, söylüyoruz, tamam mı? مَا لَا يَتُمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِوْ vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de nedir? Yine vaciptir. O halde mali imkan için çalışmak vaciptir. Mali imkan biriktirmek için uğraşmak, gayret etmek Tamam. Ama asıl hedefi nedir? Cihattır. O halde buradan Müslümanların tamamına bir sesleniyoruz. Davet cihadı biz bugün Türkiye'de biz bugün Türkiye'de Allah'ın dinine davet etmek, la ilahe illallah davet etmek, la ilahe illallah çağırmakla mükellefsi. Bu mükellefiyet farzların farzı. Bütün hedeflerin asıl hedefi, bütün gayle asıl gayesidir. Bugün avamil okuyorsak tevhid davetini yüceltmek için, bugün Arapça dersi okuyorsak yine tevhid davetini yüceltmek için uzun vadede çünkü İslami hareket 6 aylık düşünmez. Bundan 15 yıl sonra 20 tane alim olsun o alimler vasıtasıyla e, davet daha güçlü olsun. İslami hareket bunları hedefler. Bugün bizim üzerimize olan sorumluluk budur. Müslümanların imkanı olanlar, ticaret yapabilenler, ticaretten iyi anlayanlar Abdurrahman bin Af gibi özellikle mali imkanı değerlendirmeli ve Allah yolunda bütün mallarını buraya harcamaldırlar. Bu alanı ne harcam Çünkü mali imkan bittiği zaman cihat düşüyor bak. Cihat düşüyor bak. Bu demektir ki mal yoksa cihat da yoktur. Bitti. Mal yoksa cihat da yoktur. Aynı şekilde zenginlerin mallarını mücahitlerden esirgemeleri Allah'ın yolundan alokoymak ve kafirlerin egemenliğini sağlamaktır. Yani sen davet yolunda malını harcamıyor davetçilerden eğer kıtal yolunda malını harcamıyor ve mücahitlerden esirgiyorsan otomatikman bu karşı tarafı güçlendiren bir şeydir. Nedir karşı tarafı güçlendiren? Şimdi biz birileriyle bir savaş halindeyiz. Ya davet, provokanda, ilmi savaş içerisindeyiz ya da kıtalci savaşı. Sen beni zayıf bıraktığın zaman o kazanacak. Malını harcamadığın zaman, mallarını harcamayanlar ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıyalar bunu anlasınlar. Evet. Müminlerden ve mücahitlerden malı esirgemek münafıkların niteliklerindendir. Bak ne kadar önemmiş görüyor musunuz? Müminlerden ve mücahitlerden. Humullezine <gülüyor> yekuluna la tunfiqu ala men inde rasulillahi hatta yanfaddu. Ben bunu birebir aynısını duydum. <gülüyor> Bunun birebir aynısını duydum. Ne diyorlar? Bunlar Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara infak etmeyin. Herkes dağılsın. Ben bunu günümüzde birkaç kere birebir duydum yani. <gülüyor> i̇şte dediğim noktaya geldi. Yani mali imkan birilerinin sana vermesiyle olmaz. Mali imkan Allah'ın hazinelerindedir. O birileri olmaz bir başka birileri olur. Bir başka birileri. Allah subhanahu wa Taala bunu destekleyecektir. O halde sen davaya sımsıkı yapışacaksın. Yolunda durmaksın, ilerleyeceksin. Yapman gerekenleri yapacaksın. Allah subhannetelah sana ne yapacaktır? Mutlaka bereket gönderecektir. Evet. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Kur'an-ı Kerim'de münafıkların en belirgin sıfatlarının bir tanesi de anlayışsız olmalardır. Fıkı yoktur onlarda. Bu yüzden münafıklar hakkında gelen gene, işte ayet لَا يَفْقَهُونَ Fıkıh ehli değildir onlar bilmezler der. Bunun da ince bir noktası vardır kalp ile alakalı. Ama ona sonra değinelim. Bu nedenle Tevbe suresinde cihat için yapılan beyatı belirten ayet dışında o da nedir? Tevbe suresi 111. ayettir. Tevbe suresi 111. ayet haricinde Kur'an-ı Kerim'de cihat ile ilgili bütün ayetlerde önce mal sonra can gelir. Bu ayet yaklaşık 10 kadardır diyor. Ben sıralıyorum bir kaleminiz var mı? Şimdi sırasıyla orada Nisa 95 demiş mi? Kurşun kalemle yazın. Nisa 95'i demiş değil mi? Enfal 72 var mı? Var. Tevbe 20 var mı? Tevbe 44 var mı? 44 yok. Tamam, onu not alın. Onu atlamış Abdülkadir bin Abdullahiz. Tevbe 81 var mı orada? <gülüyor> Tevbe 88 daha yazın. 81 mi? 81, 81. Tevbe 88 var mı? Yoksa. Onu da yazın. Hucurat 49, 49 var mı? 15. Ha, 15 tabii 49. sure. Bir de Saf 11 o var mı? Tamam. Ee, bir de Hadis suresi o var mı? Hadis suresi tamam. İşte bunlar. Yani ben e, oraya neyi yazdırdım? Abdülkadir bin yazma da ayetler. Bu ayetle de geçiyor. Envaluhum ee, e, enfusuhum. Mallarıyla ve canlarıyla cihat bu ayetlerde geçiyor. Bunları öğreneceksiniz. Tamam mı? Yani mal ile can ile cihat nerede geçiyor? Kaç ayette geçiyor? Bu ayetlerin numaraları ne? Bunları öğreneceksiniz. Tamam. Eğer bir gün sorarsan bilemezseniz o zaman uygun olmaz. Bahsedilen şey ayete gelince, bahsedilen ayete gelince İnnallâheşterâ minel minîne enfusahum ve emvâlehum. Tevbe 111. Burada Tövbe yüzümdür. Diğer ayetlerde cihadın ve cihadın faziletinden bahsederken, cihattan bahsederken hep önce mal. Ama burada neden bahsediyor? Ticaretten bahsediyor. Ticarette ise önemli olan nedir? En değerli olanı önce vermektir. Ticarette ne kadar çok değerli olanı verirsen o kadar alırsın değil mi? 100 lira versen 100 lira akarsın, 1000 lira versen 1000 lira akarsın. Ayetlerin biri dışında hepsinde mal ile cihadın can ile cihattan önce belirtilmesi Malın candan daha üstün olduğundan dolayı değildir. Mal candan daha üstün değil. Aksine can ile cihat daha büyüktür. Ne var ki can ile cihat ancak mal ile olabilir. Çünkü orduların hazırlanması ancak yolunda harcamayla olabilmektedir. Bu nedenle mal ile cihat olmadan can ile cihat olmaz. Bak şimdi siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ya şimdi beni dinlerken ya da dersen kaydını dinlerken ayetlerin biri dışında bulunup paragrafı, cümleyi. Oldun mu? Ayetlerin biri dışında. Tevbe 111'in hemen altında. He? Ha? ha. Oradan tutacaksın kenarına. Bak şöyle yapacaksın. Getir. Hah. Hah. Öyle. Nereye kadar? Bu nedenle mal ile cihat olmadan can ile cihat gerçekleşmez. Oldu mu? Kitap okurken böyle yapacaksınız. Yanına not alacaksınız. Oraya. Niçin? Mal ile cihat önce zikredildi. Oraya not alacaksın şimdi değil başka bir zaman kitap okumayı kitap okumak onu öğretiyorum ha arkasından ne diyor yukarıdaki ayet Allah ile alışveriş yapmak ile ilgilidir Allah bu alışverişte çok pahalı bir malı satışa çıkarmıştır konun bunu alabilmesi için ise en değerli olanı vermesi gerekir bu nedenle Allah-u Teala'nın açıklayan bu ayette önce can sona mal zikredilmiştir şimdi burayı da çizeceksin yaz ne yazacaksın Tevbe 111'de niçin önce can zikredildi Oldu mu? Öyle yazacaksın. Kitabı bitirdikten sonra ya kitabın arkasına boş alan varsa, yayıncı boş sayfa koymuşsa, yayıncı koymadıysa sen oraya boş sayfaları ekleyeceksin. Kitabın bu şekilde içindekiler bölümünü çıkartacaksın. Bir. Her, her paragrafta bunu yapacaksın. Tabii önemli paragraflarda. İşte e, cihat için askeri eğitimin hükmünün delili. Sayfa 37. İki. Cihad için askeri eğitimde meşru olan mazeretler ama şu başlıklar değil. Senin aldığın başlıkları okurken senin yazdığın bu başlıkları, bu oluşturduğun başlıkları. Tamam? Yani yazar, müellif kitabı başlıklara ayırıyor. Sen de yazarın söylediklerini başlıklara ayıracaksın. Bak ben anlatırken yapıyorum işte. Size anlatacağım zaman gelmeden başlıklara ayırıp yapıyorum. Böyle sırayla anlatılmaz. Mesela yazarın teki bir başlık koydu. 10 sayfa anlattı konu. Bu konuyu bölümlendirmeden ben anlatsam siz anlamazsınız. Orayı okusanız yine anlamazsınız. Unutmayın kitap okurken aldığınız kitap şayet bunun gibi. Birer sayfalık bölümlerse bölümlendirmeye gerek yok. Ama yazar şuraya bir başlık attı. Bu başlığın altında 20 sayfa baş Devam etti de devam etti. Mümkün değil bağlantıyı kuramazsın. Baştan itibaren şey yapacaksın. not alarak gideceksin. Girişte şuradan başladı bunu şuna bağladı. Buradan şuraya geldi. Şuradan şuraya geldi. Sonuçta buraya bağladı şeklinde. Onu da kitabın en arkasına yazacaksın. Ha ondan sonra o kitap senin zihninde kalır. Ama öbür türlü kalmaz. Evet. Bak, kitap okumak nasıl olur onu da öğretiyoruz bu yaştan sonra size. Hasan Efendi. Devam ediyoruz. Ha, şimdi Tevbe suresinin 111. ayet. İnna Allah heşterâ. Allah satın aldı. Allah'a satacaksın bak bu ayet diğerlerinden başka diğerlerine baktığımız zaman ya yolladığınız âmanu ala ve râs ve râsul ve râsûn ve ayet peki ya Rabbi cihada cüz nasıl yapacağız? Bi amvallikum ve veya bi amvallim ve amfusim tamam mı? Bak o ayet cihada anlatıyor, Diğerlerde cihadan diyor. Allah yolunda cihad edin. Ya Rabbi nasıl edelim? Malınızla ve canınızla önce malınız olsun sonra da can, canınızı verin. Ama bu sıralama başta söylediğimiz gibi malı biriktirelim, biriktirip sonra cihada çıkalım değil. Orada anlatılan konu başka. Tevbe 111'e gelince Tevbe 111 de cihad etmek, cihada gidin falan demiyor. Tevbe 111'de bir ticaret var. Allah bir malı İbn Kayyim dediği gibi satışa çıkartmış. Allah bir malını atmış, satıcı çıkarmış. Herkes ben alacağım demiş. Allah spanatıla olmaz demiş. Tamam. Mı? İman edenler alabilir. İman edenler malın alıcısı olmuş. Almaya gelmişler Allah spanatıla mal daha değerli demiş. Sünete uyanlar alabilir. Kol inkunum tuhib bu ne Allah fettabigun Sünnete. Sünete. Bir ehli bilat geride kalmış bu sefer mal alamıyor. Sünete uyanlar gelmişler Allah spanatıla yine olmaz demiş. Ve arkasında bu ayeti getiriyor. İnna Allah bu ayeti bir de saf suresi ayetine getiriyor. Allah müminlerden canlıları ve malları karşılığında tamam mı onlara cennetler verdi. Cenneti satışa çıkardı ve bunun karşılığında yani cennetten karşılığı kaç liradır mesela mal gelir mi burada değil mi? Cennetin karşılığı kaç liradır ki? Evet, mümkün değil yani. tüm dünyayı satsan cennetten bir par, yani bir damla alamazsın o zaman Vallahi alacağım bir şey değil Ne yapacaksın bunu canlı alacaksın Evet buradaki başlığımızda ne oldu o zaman iki tane arka arkaya ar başlık attık biz Hatta mesela burayı şey yapalım e önce bir başlık atarız bu başlıkta deriz ki burayı okumayı öğretiyorum ben size Allah yolunda cihat cihad için mali imkanın önemi Tamam. Sayfa şu. Ondan sonra mali infak im, mali im mali imkan olduğu ya da infak etmeyenlerin hükmü oraya çizeceksiniz. Arkasından e, mal ve can ile ilgili mal ve canla cihad etmek ile ilgili ayetler bir başka başlık. Arkasından dediğimiz başlık niçin önce mal sonra can zikredildi? Arkasından dediğimiz başlık ee, e 111den için mal nişin can sona manzik edildi. Evet. Allah bütün insanların canlarına malik olmasına rağmen insanlardan canlarını cennet karşılığında satılmaktadır. Ayetlerin çoğunda mal ile cihadın can ile cihattan önce belirtilmesi sıra yönündendir. Sıra. Çünkü can ile cihat ancak mal ile cihattan sonra gelir. Bak sıra yönündendir. Hani ibarelerde Şeye dikkat çekeceğiz diyor ya. Niye bunu söyledi? Fazilet yönünden değildir. Mesela salat ve zekah değil mi? Bu fazilet yönündendir. Sıra yönünden değildir. Amme farsilu wucuhakum ve eydiyakum ila'l ayetinde Şafiilere göre sıralama sıra yönündendir. Oldu mu? Yani biri daha önemli biri de önemli değil ama bir sıralama vardır. Takip vardır demek ki bir şey sıralandığı zaman Hasan, Abdülkadir, Mehmet ters oldu neyse dediğim zaman bu fazilet bakımından bir sırada olabilir öncelik bakımından bir sırada olabilir mesela Arapça kitaplarda bir hasebi diye geçer bu şu haseple şu itibarla tamam mı bazen de bazı zamanlarda da mecbur sıralayacağız bana say diyeceğin Ahmet Mehmet Hüseyin diye sıralayacağız bu sadece sıralama önündendir işte mal ile cihat, can ile cihat sıralama ama fazilet yönünden değildir. Evet. Allah Teala alışveriş hususunu belirten ayette ise önce canı sonra malı zikretmiştir. Orada bir şiir getirmiş. Ben aklıma gelseydi şiirin Arapçasını da bulup getirdim size. Evet. Devam ediyoruz. Mal cömertliği, mertlik cömertliğidir. Can cömertliği ise cömertliğin zirvesidir demiş. Arapçasını bulabilirsiniz. Be ezberleyin bunu. Yine şuna bilinmektedir ki şer'i olarak savunulması gerekli olan beş şey içerisinde din bir, ırz iki, can üç, mal dört, akıl beş. Can maldan önce gelir. Can maldan önce gelir. İşte dediğimiz hadise bizim budur. Hangi dediğimiz hadise? Bazen ilmin çokluğu. Ders anlatırken ilmin çokluğu, ders anlatırken talebeyi de, kitap yazarken hocayı da zorlar. Şey okuyucu da ne yapar? Zorlar. Bizim konumuz ne? Allah yolunda mali imkana sahip olmak değil mi? Ayetleri getirdi aynı İbn-i gibi. Şimdi konuyu bıraktı. Nereye geldi? Önce niçin mal niçin can oraya takıldı. Şimdi delillendiriyor. Bir diyor. kosbun anlatıyor. Şu an konu bitti. Anlattığı konu için önce mal sonra can? Bu ayetlerde o ayette niye önce mal? Tevbe suresinde niye önce can? Önce bunu izah etti. Sonra buna delil olarak önce can ile cihadın, e, mal ile cihadan daha faziletli e, olduğunu beyan etmek için bir delil daha getirdi. Dinin koruması gereken beş esas vardır. Tamam, ne denir buna? Maslahat. Beş maslahat vardır. Beş zarur maslahat. Din. Bu beş maslahatı korumak için gelir. Yani İslam'ın hükümleri bunun içindir. Bir din emniyeti Önce dinimizi korumaktır. Asıl olan nedir? dini korumak. Sonra ırz emniyeti. Sonra can, sonra mal. Mesela birisi sana dese ki ee, şu adamı öldür yoksa senin malını alırım dese Olmaz. Normalde mali ikrah, ikrah mıdır? İkrahtır. Birçok ilamaya göre ikrahtır. Ama git şu Müslümanı öldür yoksa senin bütün malını alırım elinden dese olmaz. Çünkü can daha önemlidir. Ama tam tersi olsa, tam tersi olsa şu adam malını çalmazsan ben seni öldürürüm dese gidip çalabilirsin. Tam tersi olabilir. Anladınız değil mi? Ha demek ki bunların şey böyle, yani bu beş maslahat çok önemli. Bunu nereden öğreneceksiniz peki? Hangi kitaptan öğreneceksiniz? Muvaffakat. Bunu muvaffakatla öğreneceksiniz. Zaten tek kitaptır. Başka yoktur. Hiçbirine gerek yok. Öncesinde de gerek yok. Sonrasında gerek Bir tane kitap onu ezberleyeceğim. Bitti. Mesela buradan başka ne çıkar? Hocam. Benim ailem müşrik. Annem müşrik. Babam müşrik. Tüm sülalem müşrik. Hem de çok katı bir müşrik. Köyde Yaşıyoruz. Ama ben olduğum için kimse bir şey diyemiyor aileme, çoluğuma, çocuğuma kimse bir şey diyemiyor. Benim bu çoluğu çocuğu götürüp bir Müslümanların yanına bırakmam ve cihada gitmem de mümkün değil. Ben gittiğim zaman hem eşime hem çocuklarıma zulmederler. Çocuklarımı TC'nin okullarına gönderirler. Hanımımın peçesini açtırırlar. Zorla uyattırırlar. Ben cihada gittiğimde kesin bunlar olacak hocam. Cihad bana farz mı değil mi? Ha? Din, dinin korunması... Dinin korunması en önemlidir. Şimdi ben çoluğumun çocuğumun başında durduğum zaman beş kişinin dinini koruyacağım. Ama tüm ümmetin dinini tehlikeye atacağım. Ben ümmet için savaştığım zaman beş bin kişinin, beş yüz kişinin, elli bin kişinin belki dinini, ırzını, malını koruyacağım. Ama benimki belki beşi boşa gidecek. Ha Burada da ne devreye giriyor? Büyük maslahat varken küçük maslahata itibar edilmez işte bunlardan hep bunlar çıkıyor neyse evet şimdi bunu del getirdi bir de şankıtinin yorumunu getiriyor dedim ya konu dağıldı gitti diye ama biz dağıtmayalım konuyu Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz ayetinde mal ile cihad can ile cihattan önce gelmişken Tevbe suresinin 111. ayetinde ise önce can sonra mal cihadı geliyor bunda güzel bir fayda vardır Saf suresindeki ayet Allah yolunda yapılan cihattaki karnı ticaretin anlamını açıklamaktadır. Cihat güç ve gayret sarf etmektir. Mal savaşın belki midir, ve ordunun desteğidir. Mal ile cihat, silah ile cihattan daha önemlidir. Çünkü silah mal ile alınır. Günümüz ordularında olduğu gibi bazı kişiler mal ile çalıştırılır. Ordu mal ile donatılır. Bu sebeplerden dolayı cihada izin verilince. Allah zayıf ve hastalara mazur gördüğü gibi kendilen cihat için donatma imkana sahip olmayan fakirlerde mazur görmüştür. Aynı zamanda bu fakir Müslümanları donatacak mali imkana sahip olmadığından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve de mazur görülmüştür. Oldu mu? Devam ediyoruz. Diğer taraftan kadınlar ve güçsüzler gibi silahla cihat edemeyenler mali cihat yapabilirler. Resulullah şöyle buyurdu. Dur burada duralım. Önce yukarı bir izah edelim. Ne dedi İmam Şankıtı? Yani iki tane ayet var, birinde can ile önce geçiyor, birinde mal ile. Saf suresinde Allah Subhanahu ve teala cihat faziletli olan amelin nasıl ortaya konulacağını, ortaya konulması gerektiğini anlatıyor. Ve bu nasıl ortaya konulmasının gerektiğini anlatırken de mal olması olmaz, mal olacak diyor. Mal ile kastettiğimiz o baştaki yaptığımız mukaddime hep. Hiç burada yanlış anlamayacaksınız. Hiç kimse de sözümüzü başka bir yere çekmeyecek. Mal olmazsa olmaz böyle bir şey yok. Tamam. Yürüyecek kadar imkanın varsa yürümeye çıkacaksın. Senden koşmak isteniyor ama bak zaruretler miktarınca tayin edilir. Zaruretler nasıl miktarınca tayin edilirse, ihtiyaçlar da miktarınca tayin edilir. da miktarınca ne yapılır tayin edilir. Yani senden koşman isteniyor ama koşmaya gücün yok. Bir vacibin bir kısmını yapamaman, tamamını terk etmenin anlamına gelmez. Vakti tayin edemiyorsun namaz terk ediyor musun? Terk ediyor musun? Tamam, setrauret yapamadığın zaman namazı terk eder misin? Bunların hiçbirini yapmazsın. Senden koşman isteniyor ama koşmaya gücün yetmezse yürüyeceksin sen. Biz kesinlikle şunu demiyoruz, koşmaya güç yetinceye kadar bekleyelim, sonra bize koşmak emredildi koşalım. Bu kesinlikle batıl bir düşünce. Zaten kitabın ileri bölümlerinde bunu delillerle izah edecek bunun batılığını. Uzun uzun ortaya koyacak yani. İşte nefis teskesi yapmamız lazım. Önce mal biriktirmemiz lazım. Cemaat kurmamız lazım. Güçlü bir cemaat olmamız lazım. Bunların hepsi cihadın ön aşaması. Ama cihadın vücubunun şartları değil nefis teskesi olmadan facir kimselerle de şey yapılır. Cihad yapılır. Yapılır yani facir imamla bile cihad yapılır. Anladınız değil mi? Evet. Burayı anlattı. İmam Şankıti'nin sözü buraya anlattı. Ee, burada önemli olan dedi. Saf suresindeki ayette niye anlattı? Önce mal. Önce mal demesinin bir sebebi var. Canıyla cihat edemeyecekler de malıyla cihat edebilir. Buradan güzel bir nokta var. Herkes günümüz açısından. Herkes davet yapamaz. Malıyla destekleyebilir daveti. Herkes ilim tahsil edemez. Malıyla destekleyebilir ilmi. Herkes bir davet çalışmasının bizzat içinde bulunamaz. Ama malıyla ne yapabilir? Destekleyebilir. Bugün Konya'da veya Konya'nın dışında diğer illerde bizim yapmış olduğumuz çalışmaya Avustralya'da tek başına yaşayan bir abimiz, bir ablamız, bir amcamız bizzat bir fiil katılamayabilir. O orada tek başınadır. Birkaç Müslüman yaşıyordur. Ama mal ile cihat o kadar geniş. Yani yapılabilirliği en kolay ve ecli en büyük ameldir mal ile cihat unutmayın yapılabilirliği en kolay verdi mi bitti sadece nefsine ineceksin nefsinin esri olmayacaksın anlaşıldı mı? evet devam ediyoruz kim bir savaşçıyı donatırsa kendisi de savaşmış gibi olur diyor şimdi ikinci ayette ise değişme, satışa sunma ve pazarlık yapma alanı ile ilgilidir canlının sahip olduğu en değerli şey Olması sebebiyle can maldan önce belirtilmiş ve karşılığında da bağışlanabilecek en değerli şey olarak cennet teklif edilmiştir. Şimdi güzel bir şey söyleyeyim ben size. Siz talebesiniz yarın Allah'ın izniyle ilimde ilerleyeceksiniz hoca olacaksınız. Ben size bir edep öğreteyim. Abdülkadir bin Aziz hemen bir üstteki paragrafta bütün ayetlerde mal ile cihat önce gelmişken tövbe suresinde can ile cihat önce geldi. Niçin geldi bunu izah etti, değil mi? Arkasından bu alıntıyı getirdi. Ne demek istedi biliyor musunuz? Bu izah benim istidlalim değil. Bunu ben yapmadım. Hemen sahibine ne yaptı? Nispet, nispet etti. İlmin edebi budur işte. Halbuki nispet etmesi biz ne kadar güzel bir çıkar diye değil mi? Halbuki hemen ilmi sahibine nispet edeceksin. Ne olursa olsun bir çıkarım sana ait değilse zaten ayeti Allah'a nispet edeceksin. Onda problemi yok. Hadisi Ravisiyle edeceksin, Onda problem yok. E, temel fıkhi görüşleri, fıkhi metinleri, fıkhi kaydaları sahiplerine isna edeceksin. Onda zaten bunu ben buldum desen de kimse itibar etmez. Ben bir yeni bir fıkhi kayda buldum şöyle çok güzel falan desen kimse. Yani zaten sen bulduysan yeni ise bir işe yaramaz o. Ama yeni değilse zaten onu herkes bilir. İşte maslahat mesela ben şimdi desem ki ben beş maslahatı buldum çok faydası olacak dinde desem herkes bakar. Ha, ama ayetten çıkan bir istidlal, hadisten çıkan ince bir nokta, hadisten çıkan ince bir nokta, ayetten çıkan çok ince bir çıkarım. Bunu bir yerden, sahibinden öğrendi, öğrendiyseniz bunu sahibine ne yapacaksınız? İade edeceksiniz, evet. Allah subhanehu ve ribatil buyuruyor. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ayet sonunda cihad için hazırlanın diyor. وَمَا تُوْفِقُوا min şeyin fi سَبِلِ اللّٰهِ وَفْفَ اِلَيْكُمْ la لَا Siz Allah yolunda ne infak ederseniz Allah onu ne yapacaktır size? Tas tamam ne yapacaktır? Ödeyecektir. Allah subhanahu ve teala onu tas tamam ödeyecektir. O halde bak ayet neyle başladı? Allah yolunda hazırlık yapın. Neyle bitti? İnfakla. Bitti. Demek ki infak, malı dağıtmak Allah yolunda hem gütal cihadının hem de davet cihadının olmazsa olmaz en önemli şartlarından. Bir tanesiymiş. Bu ayette cihada hazırlıkta malın önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle sadece Allah yolunda infak etmenin karşılığının 700 veya daha fazlasıyla verileceği belirtilmiştir. O da Bakara suresi 261. İmamul ül Harameyn, el-Cuvayni bu meseleye değinerek şöyle der. Cihad için mal hazırlamak, savaş için asker hazırlamak derecesindedir. Beytülmal mal bu işe yeterli olmazsa zenginlerin bunu niyetini yerine getirmeleri vaciptir. Ey zenginler ya bizim derslerimizi dinlemeyi bırakın ya da üzerinize çok sorumluluk yükleyeceğiz. Zengin derken kimi kastediyorum? Ha? Yok. Günlük yiyeceğinin dışında bir gelir aklı. Yani günlük zaruri ihtiyacının dışında bir imkanı olan. Zenginle bunu kastediyorum. Şimdi bak buradan nereye geleceğiz biz? Ee, biz İmamül Harameyn Alaaddin, Alaaddin el Cüveyni günümüzde burada yaşıyor. Şimdi şurada oturuyor. Bu cümleyi şöyle kuracak: Allah yolunda davet için mal hazırlamak gerekir. Eğer Müslümanların bu konuda bir kendilerine ait cemaatin parası yoksa zenginlerin bu parayı sağlaması vaciptir. Alaaddin Elcüveni öyle söyleyecek. Bugün mali imkanı olanların Türkiye'de medrese çalışmalarının ihtiyaçlarını gidermeleri onlara vaciptir. Mali imkan kastettiğim bir kenarda atılı olan 10 bin eurosu, 20 bin lirası, 30 bin lirası olan, aylık 50 bin lira geliri olan onu kastetmiyorum. Mali imkan ile kastettiğim günlük ihtiyacını giderebilecek kadar kazancı olan kişinin artıdır. Günlük ne kadar senin 100 lira. 50 lira artırıyorsan sen zenginsin. Bitti. Serafukat'ında böyle açın. Öyle değil mi? Günlük yiyeceği varsa ertesi güne de yiyeceği varsa zengindir bu. Ben bunları kastediyorum. Ey zenginler diye başta kendi mi? Siz de bayağı zenginsiniz. Sizin bir haftalık yiyeceğiniz var. Burada öyle yok mu? Evet. Ha o zaman tekrar söylüyoruz. Bugün Türkiye'de davet cihadını desteklemek ve bu iş için Mali imkan yoksa, mali imkan, maddi giderleri sağlamak bütün Müslümanların üzerine namaz, oruç, had, zekat gibi vaciptir. Bu kadar basit. Kim bundan yüz çevirse günahkardır. Kim bu noktada hassas davranmazsa fasıktır. Gündünlüğe kadar Müslümanların gideri var. Kitap gideri, defter gideri, okul gideri, şu gideri, bu gideri. Bunları sağlamak vaciptir. İmam bu ihtiyacı giderecek kadar, halktan istediği kadar vergi alabilir. Halktan istediği kadar ne yapabilir? Vergi, vergi alabilir yani. Bunu giderecek kadar. Asker eğitim ve cihat alanlarında görev almak isteyen herkesi mal ve silah donatmak Müslümanların üzerine vacip olduğu gibi şehitlerin, esirlerin, sakatların, yararların ve Allah yolunda savaşta eziyet görüp ailelerin geçimini sağlamaktan aciz kalanların maddi ihtiyaçlarını gidermek ve geçimlerini sağlamak da Farzdır. Bilerek farzdır demiş. Şimdi vaciptir dersin lafım farklı yerlere çekerler. Ben farzdır diyelim demiş. Fardu aynin diyelim demiştir belki de. Bilemiyorum. Yani sadece bu değil. Türkiye'de. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Ne Alaaddin el-Cüveyni ne Abdülkadir bin Abdülaziz. Bugün şu an kimin üzerine ne farz olduğunu benim kadar iyi bilemez. İlimler az olduğu için değil. ilimleri benden çok çok yüksek. Ben onların talebesi bile olamam. Ama vakayı ben çok iyi tanıdığım için. Bir, bir sürü şehit eşi var mı? Var. Esir eşi var mı? Var. Dul var mı? Var. Çocuk var mı? Var. Esaretle olan dünya kadar adam var mı? Var. Bununla birlikte tüm bunların yani mesela işte biraz önce gelen hadise değil mi? Yani... Kimsesi yok ablamızın bir de trafik kazası geçirmiş hastaneden 18 bin lira para istemişler. Biraz önce işte 10 dakika 15 dakika veya bir saat önce başımıza gelen bir hadisi. Bir de böyle ihtiyaçları var. Bir de davet ihtiyacı var. Bir de ne hangi ihtiyaç var? Davet alanında ihtiyaçlar var. Vallahi bak bu ben bu telefonu göstereyim size günlük 15-20 tane mesaj gelir. Ve ihtiyaç sahipleridir bu mesajları atanlar. Ve bu ihtiyaçların hepsi zarurettir. Zaruret şey değil. Yani ee, bir haftalık yiyecek var, bir haftalık da yiyecek gönder falan değil. Bildiğin zaruret, acil ameliyat olması gerekiyor. Dört aylık kirası birikmiş, adam atıyor evden. Elektriğe suyu kesilmiş, doğal gazı kesilmiş böyle ihtiyaçlar. Şu an Müslümanların yapabileceği en önemli şey bütün güçleriyle mali imkana sahip olup Müslümanların ihtiyaçlarını gidermesidir. Arayacaklar biz kimseye bize gönder şunu demiyoruz arayacak etrafına halbuki bir de güzel olan şudur ben güzel olan da söyleyeyim yani biz çıkıyoruz şu ihtiyaç var arkadaşlar bu ihtiyaç ya bize bunu yaptırmayın kendiniz arayın herkes etrafına baksın nerede ihtiyaç sahibi var nerede sıkıntı sahibi var geçenlerde bir mesaj attım ben Ankara'da şöyle şöyle bir ablamız var ihtiyaç sahibi diye. Tamam. arkadaşlar ne kadar gönderelim hocam ne yapalım hocam filan dediler göndermeyin dedim ben size bir şey diye atmadım Ankara'da yaşıyorsunuz ihtiyaç sahibi bir ablamız var haberiniz yok bundan utanın diye attım durumu yoksa ihtiyaç bin lira bin beş lira ben karşılarım bunun için durum atıp da sizden para dilenmek zorunda değilim ki ben asıl olan bizlerin böyle toplayıp ihtiyaç gidermesi filan değil asıl olan nedir herkes sağına soluna bakacak ilgilenecek dert edinecek Herkes dert edilirse hiç ihtiyacı kalan olmaz. Ama şimdi hiç kimsenin derdi değil. Para lazım mi parasını gönderiyor. Tamam bu da bir fazilettir. Ama bundan daha büyük bir fazilet para göndermek değil. Kendin uğraşacaksın. Kendin dinleneceksin. Ama ne olur mesela çok uzak bir ülkede yaşıyorsun. Böyle bir ilgilenebileceğin imkanın yok. Hocam benim adıma sen ilgilen ya da kardeş benim adıma sen ilgilen. Ne ihtiyaç varsa bana söyle ben ödeyim. Bunu diyebilirsin. Bütün bunlardan en önemlisi de bütün bu ihtiyaçlardan en önemlisi de esirlerin kurtarılmasıdır. Bununla ilgili biz hutbe yaptık değil mi? Esirlerin kurtarılması en önemli vaciplerden bir tanesi değil. Evet. Bak bütün bunları tekrar sayıyoruz. Esirlerin, sakatların, yaraların, savaşta eziyet görüp ailelerin geçimini sağlamaktan aciz kalanların böyle var. Allah Allah cihad etmiş, elini kolunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş. Şimdi burada aciziyet içerisinde, aciziyet içerisinde derken tahkir etmiyorum yani hali anlatıyorum. Böyle insanlar var. Ve bu insanlar dileniyor. Bir doğal gazımı öder misin diyor ya. Ev kiramı ödeyemedim, bu ay bana yardım eder mi? Bir bu ay yardım et diyor. Yani erkek olduğu için utanıyor istemekten. Bu ay bana geçen işte bana mesajı bir aylığına bize destek çıkabilir mi diyor hoca diyor. Ve bu adam senin dinini, senin ırzını, senin namusunu korumak için azasını vücudundan bir parçaya Allah yolunda gitmiş, bırakmış, gelmiş. Yani senin utanman gerekiyor. Yani bu adam benden böyle dilenirken Müslümanların hepsinin utanması. Yani bir Müslümanı Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda hocasını şehit veren bir kadını, bir erkeği dilendiriyorsak biz ki bu dilenmek yani dilenmek onun açısından dilenmek değil. han dilenmek kötüdür ya onun açısından dilenmek değil. Ama isteyecek noktaya getirdiysek bu kadar unuttuysak bu bizim Müslümanların ayıbından başka hiçbir şey değildir. Müslümanlar utanacak. bundan utanmalıdır yani. Mali imkanı olan akşam rahat bir yemek yemiş, sabah güzel bir kahvaltı yapmış. Her Müslüman bundan dolayı utanç duymalıdır. Evet. Devam ediyoruz. Gücü yeten Müslümanların bunların ihtiyaçlarını karşılamaması Allah yolundan alokaymanın en büyük sebeplerindendir. Subhanallah. Bak. Sadece mücahidin ihtiyaçlarını karşılamadığın zaman Allah yolundan koyuyorsun. Bunu gördük başta. Şimdi şehidin eşine bakmadığın zaman nasıl Allah yolundan he Adam zaten şehit olmuş, eşi burada. Ben diyeceğim ki tamam yarın ben de cihada gidersem ailemin olacağım. bu. Ben bu ümmet için canımı ortaya koyacağım. Bu ümmet benim iki tane çocuğuma bakamayacak, aş bırakacak. Benim bu düşüncem doğru mu değil şeytanın bir vesvesesi ama şeytanın vesvesesine sen malını Allah yolunda harcamayarak sebep oluyorsun. Çünkü kişi başından kaybolduğu veya bakamadığı zaman ailesinin kesin olarak perişan olacağına inanırsa Allah, yolundan, Allah yolunda cihattan geri kalır. Daha önce de belirtildiği gibi mücahitlere yardım etmemek münafıkların vasfıdır mücahitlere yardım etmemek münafıkların vasfıdır. Yazın bu cümleyi. Koca koca yaz. Allah yolunda cihada, Allah yolunda davete yardım etmemek münafıkların vasfıdır. Delil Münafıkun suresi 7. ayet önümüzdeki dersten itibaren buradan devam edelim inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alem.